eziyiler var şeytaniler şartta. Beytü şebabın civarında kalınlar. şeytan taparlar. Haber-i Şehat'ı Terzban geldi konuştuk. Dedi bakalım siz Allah'a tapın, biz şeytan hangi kazanacağız dedi bana. Sen haklısın sen haklısın Neden? Siz çoksunuz dedi. Biz azız. Ve khalile mi ibadet şekil biz azız. Onlar çok. Herkes. Şeytani. Tulabalık Ya. Yani onlar şeytana belki tavuz derler. Belki tavuz. Şeytani Allah'la kabul ederler. Eziyiler. Şimdi diyorlar ki Allah Cennet Celaluhu Hazretleri, yani bizim taptığımız, ibadetimiz mağbudu, hakik olan Allah-u Cennet Hazretleri o diyorlar, hep hayır yapar diyorlar. Şer yapmaz diyorlar. Muhteremdir, mübarektir, büyüktür, hep hayır yapar. Şer'in hâlıkı şeytandır diyorlar. Öyle şer tapalım, bir şer'in halikine tapalım, bizi künala götürmesin diyorlar, onları şeytana tapıyorlar. Beni bir daha olsa. Onların hocalarına şey derler, külçek, telkülçek var ya. İşte oradan kinaya dururken küçük. Muğ Sultan aklındadır bunların yerleri. Ekserisi Ekrat'tandır, Türklerdendir ekserisi. Kendi felsefeleri var. Okudun mu çünkü felsefeleri onları? Okudun mu? Nasıl gidiyor? Bir mum diyor. Ama çok iyi ben enteresene gülme. Bir mumdan yirmi mum yandığı gibi Allah da kendi gibi böyle yirmi tane Allah yaradabilir diyor. Kadir diyor. Allah kendi gibi Allah yaradabilir mi yaramaz mı? Zor o. Sork müftüye. Hadi Kadir efendim. De. <gülüyor> Hayır, yani öyle kolay kolay bir şey takalacak ya değil var ya? Bir var ya bir şeyin kadir. Ya Bir var bir şeyin. <gülüyor> ya ya bir Çok iyi, bulamıyoruz bunu şimdi. Ha? Allah yadır diyor. Allah diyor. Gece diyor şey yapmış. Allah yaptı gece. Gece diyor iki naktan kuvvet dolu diyor. Muaveti diyor. Resul-i Ekrem'in diyor, berberi yediyor, peygamber teşhid ederken kafasını kesti, başını tanattı. Aman kanı yerden almışım diye emdi, emince nurbeti yuttu, görünce de yüzden çıktı oluyor. Yizd. Hem peygamberdir hem Allah'tır kılığı yedik için. Meşhur yedik için. Rüzve-i Şehir denler. Bize, e onlar, bize Hüseyin'i derler. Bir Hüseyin'i öldürürlerse doğru cennete giderler. hiç soru sorur. Onun için Hazret Ali Kerim Allah'a şey buyurmuş. Üstü'nü zehabeke ve zehabeke ve mezhebeke. Üç şeyin gize denir. Mezhebini, paranı, gideceğin yolu gize denir.